Peki, den sonraki de ödülü parçaklarım. Patek, Yağuz, Şifatek, Bejaçek, Yağuz, Slema. sayısı da. Peki, den sonraki, ama Osmanlı yaparak onum kuluşsun da, onunca parçaklarım, onunca parçaklarım, onun on, parçaklarım. On, on, on.